Bahçemizde kabuksuz salyangozlar oluyor. Ben üzerine tuz döküyorum salyangozların ve ölüyorlar. Bunun günahı olur mu diyorsunuz? Ne işi, ne günahı var şey Bir günahı yok. yere salyangozda bir can taşıyor. Şimdi salyangozlar yiyenler var. Yani siz bahçenizden uzaklaştırmak istiyorsanız onu öldürerek değil de onu bahçenin dışında bir yere koyabilirsiniz. Tarihe bir yere koyabilirsiniz. Yani zararı olmayan mesela yılan sizi sokacaksa Öldürürsünüz. Mesela domuz sizin ekinlerinizi helak ediyorsa, hani çiğniyor, yok ediyorsa, size zarar veriyorsa e, onları telef edebilirsiniz. Başka alternatifi, başka imkanı yoksa, başka türlü uzaklaştırmak mümkün değilse, işin e burada salyongozların insana bir zararı yok ki, kesinlikle günahtır böyle bir şey yap yapılmaması gerekir. Kaçınmaya gayret gösterir. Evet.